dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Çocuk Kitapları programı başladı. Ee, hemen çocuk kitapları değil, bebek kitapları ile başlayalım ha, bu evet. sefer. Geçenlerde ee, yine bir bölüm yapmıştık böyle aslında. Ve e, hani bundan sonra da arada sırada buna değineceğimizi söylemiştik. Evet. Ee, daha önce bebek kitapları ile ilgili genel olarak... Bahsetmiştik biraz e, Tayga ile deneyimlerimizden söz etmiştik. E, bu sefer bir e, tek bir kitap üzerinden devam ediyoruz. Yine e, deneyimle de paylaşacağım. E, Pearson Yayınlarından çıkan e, Oyun Bahçesi adlı kitap var elimde. E, Bebek Dokun Öğren serisinden çıkmış bir kitap bu. E, biraz askeri bir slogan gibi <gülüyor> olmuş yani aynı ama. Olsun, Bebek tamam. Dokun Öğren <gülüyor> sevin, daha sevimli o ki. Bu serinin başka kitapları da var. Neşeli Sesler, Neşeli Hayvanlar diye kitapları var. Uyku Zamanı, Oyun Zamanı ve Neşeli Aileler. Bu Neşeli Aileler de yeni çıkmış bir kitap sanırım. Her, hepsi büyük boy, kalın. Bebeklerin tuttuğunda rahatlıkla kavrayabileceği kalınlıkta karton kitap olarak tasarlanmış. Bir, bir de biraz zor yıpranır türden. Kitaplar. Yıpratıyorlar ya Yok, yıp Ama hani başka türlü bir şey olsa 5 dakika sürer <gülüyor> tabii, de bu tabii. hani dayanıyor biraz yani Yani ben o yıpratma çabasına hayranım Tayga'nın Yani tamam bu kitabı artık hiçbir şey yapmaz dediğim bütün kitapların köşeleri bayağı böyle güve yeniği gibi e, eridi gitti Yani sırtını tamamen yediği kitap da var neyse şimdi <gülüyor> Yani e, olabildiğince dayanıyor bu kitaplar öyle söyleyeyim evet. e, Yani bebekler için tasarlanmış sonuçta sert malzeme bu kitabın özelliği sert malzeme olmasının yanında aslında 3 yapraktan yani 6 sayfadan oluşuyor. Ama bu yapraklar bildiğimiz kitap yaprağı gibi değil. Zaten bir kurdele ile tutturulmuş durumda yandan kurdeleyi açtığın zaman ilk kapağı çevirdiğinde bir sahne çıkıyor karşına. Yani kitabı aslında e, dik tutmak gerekiyor. Evet. Böyle bir e, nasıl diyelim platform gibi bir şey tabana e, açılıyor. Evet yani iki sol sayfa sağ sayfa ve ikisinin altında e, yere paralel olarak açılan e, bir tabaka daha var. Böylece e, üçgen bir sahne tasarımı diyelim böyle bir e, alan oluşuyor. E, ve bu alanlarda çeşitli nesneler, hayvanlar, şekiller... Ve en önemlisi dokular var. Mesela ilk sayfada pofuduk buluta dokun diye başlıyor. Merhaba pofuduk bulut diyor. Ve orada pelüşten bir bulutun ortasına pelüş bir yüzey e, kaplamışlar. Ve çift kat sayfa bu. Katmanların hmm. arasında işte o dolgu malzemesi, dokunuluğu nesne neyse o var. E, ondan sonra işte bir tren var, zürafa var, köpek var. Yani şey nasıl diyeyim soyut sahneler aslında renklerden oluşan bir fonun üstünde e, bu dediğim nesneler ve hayvanlar var ve e, nesnelerin isimleri tekrarlanıyor. Nesnelerin çıkardığı sesler yazılı. İşte trenin yanında çuf çuf diye iki tane e, bulut çıkmış ve o bulutlar giderek büyüyor ve ortada o dokulu bulut oluşturuyor. Bu noktada çuf çuf herhalde trenin çıkardığı ses değil de bizim ee, çocuklarca trenin çıkardığı Düşünüldüğü ses Düşündüğümüz ses çuf çuf. olarak evet, yani, yani öyle denir hani yans, Yansıtma evet. mı ses yansıtması mı denir ona ee, Ondan sonra Hu hu orada kim var diye bir bölümde e, Bir pencere var Ve o pencerenin arkasından Elini çıkarabiliyorsun Mesela ha. Tayga buna çok güldü Oradan parmaklarını çıkarıp oynattığın zaman Hoşuna gidiyor kendisi de elini uzatıp Aynı şeyi yapmayı deniyor ee, baloncuklar var aynalı ayna gibi yani parlak ee, oradaki yansımalar bu ayna çocuk çocuk çocuklarda bebeklerde önemli. gerçekten onların ilgisini çeken bir şey burada da kullanılmış olması benim hoşuma gitti ee, sonra bir ev sahnesi var evde kimler var diye sorup işte anne baba çocuk kedi ee, i̇şte telefon var bir cep telefonu var artık hani günümüz evet kitaplarında ya. artık eskiden bildiğimiz normal e, ahizeli çevirmeli telefonlar olurdu. Burada Ki, o da var. O var ve zır zır yazıyor üstünde yani evet. zır diye hani. <gülüyor> Yine bir ses çıkarmış şurada bir nesnemiz. Ee, ve cep telefonu var tabi artık cep telefonsuz bir hayat maalesef olmadığı için o da çocuk kitaplarına girmiş durumda. Uyku zamanında uyuyan bir çocuk. Ay, yıldızlar, işte bir çiçekler var yanlarda ama çiçekler de uyuyor. Yine bir doku var burada. Her sayfada bir doku mutlaka var. Ee, son sayfada da e, bir fil, bir balina, bir arı ve iki tane de kedi var. Ve siyah beyaz gri den oluşan bir sahne bu. Ee, çok daha küçük bebekler de. Bu tip kontrast renklerin bebekler Özellikle, tarafından evet. daha iyi algılandığı söyleniyor. Bu kitaba zaten 0-2 yaş aralığı etiketlenmiş arkasında. Özellikle bu sayfa küçük bebeklere karşıdan gösterildiğinde onların ilgisini çekecek bir sayfa. Taygan'ın tabi burada kediler hemen ilgisini çekti. Çünkü sevimli kedilerin yumuşacık karınlarını gıdıkla... Diyor ve miyav miyav sesleri e, arasında kedinin karnını bir okşuyorsun. Çok güzel e, bir kadife ile kadife, evet. kaplı. Diğer kedide de kadife çizgiler var. Hemen böyle parmakları da tıkır tıkır tıkır sevmeye başladı. E, bu dokulu kitaplar e, bebeklerin çok hoşuna gidiyor. Zaten çevrelerindeki nesneleri e, tanırken de farklı dokular farklı hissettiği şeyler coşuna gidiyor çocukların. Zaten dokunarak aslında ve tadarak evet. temel olarak belki koklayarak. Bir de şöyle bir şey yok mu? Yani bu kitabı e, eline aldığın zaman sayfaları şöyle bir karıştırmaya başladığın zaman sen de tek tek dokunmadın evet, mı evet. onlara? Yani Yani, yani ister bebek... istemez evet. el gidiyor insanın o. Bir okuşama isteği duyuyorsun mesela. Benimki bu... mesela şu nedenle olabiliyor. Yani ben işte bir kedi tüyünün neye benzediğini, farklı kedi tüylerinin neye benzediğini hatta biliyorum. Yani değil mi? İran kedisi biraz daha böyle pofudukça bir şey oluyor da tekirin biraz daha bir şey oluyor evet. falan gibi ayrımlar yapabiliyorum. Ama burada bir de şunu yani benim merakım şu oluyor. Burada kedi tüyü nasıl verilmiş? Aslında farklı bir yerden bakıyorum ama sonuçta o merak devam ediyor evet. benim içinde. Yani önemli olan o dokuların farklılığı. Mesela şey kedi tüyü tamam çok somut ve zaten olan bir şey ama mesela pofuduk bulut. Ha, evet, o... Burada yani bulut böyle bir şey değil aslında. Sadece kafamızdaki bulut imgesini e, bir biçimde e, canlandırmaya çalışmışlar ama. Evet daha yumu... çok koyuna benziyor bak. Evet e, yani yumuşaklık hissi. Yumuş... Yani, bu tip kavramlar belki yani 0-2 yaş diyor. için yumuşak sert büyük küçük henüz bu tip e, bir yaşında Çok net Bunlara yok, karşı evet. herhangi bir tepki göstermiyor ama sıfır iki yaş dediği için hani bir sene sonra artık bu tip şeyleri e, daha biliyor anlıyor ve üstüne konuşabiliyor olacaktır diye düşünüyorum o zaman işte e, büyük küçük işte burada ne bileyim bir sürü şey konuşulabilir işte hızlı yavaş diyebilirsin su var burada hava var e, nesnelerin işte fiziksel özellikleri yumuşak sert Soğuk sıcak renkler üzerinden konuşulabilir. Yani her sayfadaki her tür kullanılmış her tür nesne ve imge ile ilgili bir şeyler konuşulabilir. Tabi bu konuşma kısmı daha büyük çocuklar için karşılıklı soru Yok, cevap. Yani, Ama şimdi biz, biz o evet, konuşamıyorken anlatabiliriz. Yani. O zaman zaman tepki veriyor. En büyük tepkisi işte dediğim gibi bu dokunarak eleyip anlamaya çalışmak. Yani bundan birkaç ay önce... Ee, bu tip dokulu kitaplara böyle bir tepki vermiyordu ama şu an daha ben söylemeden o dokulu kısmı fark edip hemen elini uzatıp e, dokunup okşamaya başlıyor. Hatta demin tadarak demiştin eğilip yalamaya çalışıyor. Bu, bu seriden bir kitap daha var Neşeli Aileler diye orada da bir kedili sahne vardı. O kedinin tüylerini yalamaya kalktı mesela hmm. orada kadife yoktu tü, tüylü pelüş kullanılmış böyle bir <gülüyor> içi bir hoş oldu Tabii tüylü tüylü onu yalayınca hoşuna gitmedi ve geri çekti muhtemelen bir daha aynı şeyi yapmayacak ee, yani yavaş yavaş bu şekilde tanıyıp bir, bir tür algı geliştirmesini sağlıyor bu tip kitaplar ee, onun dışında da dediğim gibi o dediğimiz sesler miyav miyav buz buz bunların seslendirilmesi seslendirilerek hatta böyle komik komik seslendirilerek okunması anlatılması da hoşlarına gidiyor yani bir tür tiyatro oyunu sahneliyorsun aslında. Bir bebek kitabı alıp da küçük bir çocukla bu şekilde iletişim kurduğunda karşılıklı bir oyun oynuyorsun. Yani bir oyun aracı aslında bu kitaplar. Bu oyun aracı ama şöyle de bir, bir yanı var bence. İşte evde bu kitabı kullanıyorsun ya da yuvada ya da bilmem nerede bir yerlerde. İşte bu kitapları kullanıyorsun. Arabada giderken kullanıyorsun. <gülüyor> seyahatte kullanıyorsun falan ama dışarıda da bir dokunma deneyimi yaşamak için evet. aslında iyi bir e, başlangıç. Evet. Yani mesela ben Tayga'yla dolaşırken e, o çok seviyor ağaçlara dokunmayı. Hı hı. O ağaçların farklı ağaçların farklı kabuklarına böyle tırnaklarını takmaktan ve onlarla e, onları çekiştirmekten filan hoşlanıyor. E, mesela yapraklara dokunmaktan hoşlanıyor. Hı hı. E, ama mesela duvara dokunmak isteği görmedim hiç, şu ana kadar hiç istemedi. Evet. Ama onlara dokunmak istiyor ve o Farklı dokuları orada da deneyimlemeye devam ediyor. Belki bu tür kitapların da ona sağladığı bir ne diyelim gözlem mi diyelim ne diyelim belki. bir şey işte. Yani evet. oradan gelen bir merak belki de. O yüzden böyle bir yanı da var. Dünyayı tanımak için aslında güzel bir evet. başlangıç olabilir. Evet yani çift taraflı. Burada bak bakıp. Görüp tanıdığı şeyi dışarıda deneyimleyebilir ya da dışarıda deneyimlediği şeyleri kitaplarda görüp evet, bunu ben biliyordum evet. diye düşünmesini sağlatabilir bu kitaplar. Ee, Pearson e, yayınlarından çıkan Oyun Bahçesi Bebek Dokun Öğren serisinden çıkmış büyük boyutlu e, özel tasarımlı bir kitap bu ve 0-2 yaş için e, önerilmiş ben yani bebeğin zihinsel fiziksel her tür gelişimine katkıda bulunan ve eğlendiren keyifli vakit geçirmesini sağlayan bir seçenek olarak yani Çünkü bebek kitapları çok çeşitli değil genelde bir dolap kitap takipçilerinin en çok sorduğu sorulardan biri Bebek kitabı ne önerirsiniz bize oluyor Yani böyle kitaplar çıktıkça da mümkün evet, olduğunca mümkün duyurmaya olduğunca... çalışıyorum ben bu da güzel bir seçenek olarak var artık piyasada Peki şimdi bir e, şarkı arası vermemiz lazım. Tamam ondan sonra devam edeceğiz. Şarkı olarak da belki şunu çalabiliriz. Bugün biz bu kaydı yaparken yani hava yağmurlu. <gülüyor> Ve yağmur çok özlediğimiz bir şey. Belki bu yüzden Singing in the Rain çalabiliriz. Ha, evet iyi fikir. İyi Singing in the Rain. I'm singing in the rain Just singing in the rain What a glorious feeling I'm having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 The happy refrain Just singing, singing in the rain Dancing in the rain I'm happy again 94.9 açık radyodayız bir dolap kitap devam ediyor İlk bölümde sen bebek kitaplarından bahsettin birazcık. Ee, şimdi yaş grubunu büyüteceğiz biraz ve e, Tudem yayınlarından çıkan e, çok keyifli, benim çok okuyup da mutlu olduğum e, bir kitaba e, geçeceğiz. Benim adım hiç kimse. E, Frank O’Connell Boys tarafından yazılmış bir e, kitap bu. E, Yazarı Kozmik adlı kitabından tanıyoruz aslında. Senin daha önce e, Benim son dönemlerdeki favori kitaplarımdan birisi ki bu da hani e, çok iyi bir kitap, çok güzel bir kitap. E, kitabın e, ha, çevirmenini vesairesini de söylemem lazım tabii. E, Tudem yayınlarından çıkmıştı. Arif Cem Ünver tarafından e, Türkçe'ye çevrilmiş. E, kitabın başında e, işte bir fotoğraf var bu. Hani şipşak makineler vardı ya Polaroid. Hı hı. Şipşak makinelerle çekilmiş bir fotoğraf var ve altında iyi rehberimiz yazıyor. İşte bir grup çocuk görüyor. Dört tane. iki kız, iki e, oğlanlar. Ortaokul yaşında hı hı. E, çocuklar. Altında iyi rehberimiz yazıyor. Böyle bir fotoğraf. Ve yan tarafta e, çizgili defter sayfası. Böyle hani kırmızı e, ne çizgisi denirdi bunun adını unuttum. Ha evet. Marş çiz çizgi. Marş. Çizgi. Başka bir şey deniyor. Neyse bu kırmızı e, çizgide var. Hani dikine kesen e, çizgili defteri. Defter süsü yapardık onun ha, son yanına. Tabii oralara kenar süsü deniyor. Kenar ona. süsü evet. <gülüyor> Ondan sonra e, işte o çizgi var falan. Ve sanki hani böyle bir deftermiş havasında e, bir e, sayfa ile başlıyor. Yani bütün sayfaları öyle. Hı hı. E, ve hani bu, foto bu fotoğraf çekildiği günden sonra yıllar boyu hiç görmemiştim. Ta ki bugüne kadar diye başlıyor. Hani anlıyoruz ki hmm. e, olayın geçtiği günden çok e, sonrası bir tarihteyiz. Birisinin anıları. Ve birisinin anılarından e, bir şeyler okumak üzereyiz. E, i̇şte burada e, meğer işte dört arkadaş e, varmış ve e, işte bu dört arkadaştan birisi anlatıcımız olan e, kız. E, işte diğer iki oğlan e, ve bunlar arkadaşlar. Fotoğrafı çeken kişiyi henüz bilmiyoruz. Hı hı kim olduğunu ee, ve anlatıcımız kendisinden bahsediyor diyor ki hani o dönemde o yaşlardayken e, şu hayatta diyor e, iki tane e, hani düşünce vardı yani başka hiçbir şeyle ilgilenmiyordum o sırada diyor bir tanesi Mimi size gitsek ya hani arkadaşı diğer kız fotoğraftaki hı hı. diğer kız size gitsek ya çünkü Mimi'nin annesi kızların makyaj malzemeleriyle oynamasına izin veriyor. Birbirlerini boyayabiliyorlar böylece makyaj malzemeleri falan. Dolayısıyla hani oraya gitmek istiyorlar hı hı. sürekli makyaj malzemesini oynamak için. Diğeri de şok iyi lütfen benim farkıma var. Oradaki çocuklardan bir tanesi hı. ve e, hani şey istiyor o, o çocuğun ilgisini çekebilmek istiyor. Hı hı. çocuğun kendisiyle ilgilenmesini istiyor ve hayat bundan ibaret onun için. İşte kocaman bir okulun bahçesindeler. Ee, bir sürü şey olup bitiyor dersler var dünya var yani koca bir dünyanın üzerinde bir yerde bu okul vesaire ama onun aklında bu iki e, şey var sadece hı hı. Ee, ta ki o güne kadar işte ne oluyor yani, o, gün? o gün şöyle bir şey oluyor bir gün işte e, yine derse giriyorlar falan ve e, sınıfa iki tane çocuk geliyor biri daha büyük birisi küçük. Fakat bunlar hiç de bildikleri insanlara benzemiyor. Yani orada şey, yakın çevrelerinde sürekli gördükleri insanlara benzemiyorlar. Bunlar bir kere hani e, yazza doğru bir mevsim. Yani hı hı. Daha sıcak bir havanın olduğu bir şey. Ama bunlar kürklü paltoların içindeler. Hı hı. Ve çekik gözlü filan iki tane Moğol çocuk. Hı. E, bunlar geliyorlar ve e, küçük kardeşini büyük kardeş e, yanından ayırmıyor. Yani e, adı Çingiz. <gülüyor> ee, büyük olanın. Ee, ondan sonra Nargüi de küçük olanı. Çingiz asla kardeşini yanından ayırmıyor çünkü e, onu korumam lazım diye açıklama yapıyor <gülüyor> ve böyle hafif buyurgan bir tavır. Hani böyle maço diyemeyeceğim maço tabii bir yandan ama hani böyle bir Abi buyurgan ya yani, yani yasa, o değil çevresine karşı da öyle yani sen gel falan gibi hani böyle. Ha. Ama çok tatlı bir ayarı var ve çok başka bir bakış açısı var Çingiz'in. Zaten Çingiz aslında çok önemli bir e, karakter olduğunu ilerleyen sayfalarda anlıyoruz. İşte Moğolistan'dan gelmiş iki çocuk bunlar ve bu okulda okumaya devam edeceklermiş bir şekilde bir süredir İngiltere'deler belli ki hı hı. ve e, bu okulda okumaya devam edecekler. Herkesin çok farklı iki tip bunlar ve işte bizim kahramanımız kızı Julie Julie seçiyorlar. Hı hı. Cengiz daha doğrusu ona diyor ki sen diyor bizim iyi rehberimiz olacaksın. Ha baştaki iyi rehberimiz. Evet oymuş meğer. Çünkü e, onların memleketindeki geleneğe göre e, yabancı bir yere gittiğin zaman ilk defa iyi bir e, şey yabancı bir yere ilk defa gittiğin zaman kendine bir rehber seçermişsin ve ona iyi rehber denemiş. Çünkü o senin için zaten iyi olan şeyleri göstermiş. Hı -hı. Mesela böyle bir, bir geleneği varmış. E, ve onu iyi rehber seçiyor. Tamam diyor o da seviniyor falan. Çünkü ilk defa birisi onu bir sıfatla bir şeye... Bir şey olarak seçiyor birisi onu bir şey olarak atıyor bir şey yapıyor yani hayatta ilk defa Julie bir kıymet buluyor bir şekilde Aha. birisi tarafından ona bir kıymet veriliyor ve o da bundan çok hoşlanıveriyor birdenbire ve Çingiz e, ve Nargui'yi alıp yanına dolaşmaya başlıyor okulda Aha. ve bu sayede en başta okulu başka bir yer olarak görmeye başlıyor. Orada diyor ağaçlık bir yer vardı. Orada meğer şöyle şeyler oluyormuş ha, falan bütün diye. Bütün algıları değişti. Evet. Yani kafasında iki tane şey vardı. Bir makyaj yapmak için Mimya'ya gitmek. İkisi de o hoşlandığı oğlan buna baksın. Yani. Ama şimdi birdenbire bir şeyler fark etmeye başlıyor. Bu arada Chingiz çok ilginç bir karakter. Sürekli elinde bir e, şipşak makinayla dolaşıyor ve ceplerinde fotoğraflar falan var sürekli. O paltolar çıkmıyor bunların üstlerinden. Ondan sonra ve o paltoların cebinden işte fotoğraflar çıkıyor ve diyor ki işte bu diyor mesela işte Moğolistan'da bir vaha falan diyor mesela gösteriyor. Sonra zamanla çok o fotoğrafları burada kitabın içinde de görebiliyoruz. Deftere iliştirilmiş, Deftere şekilde. iliştirilmiş bir şekilde. Çünkü Julie yıllar sonra işte okulu yıkılacakmış bu haberi alınca gidip okulunu buluyor ve o dönemde öğretmeni olan kişiyle karşılaşıyor ve çok ilginç bir başka şey daha oluyor. Evet. Bir palto buluyor unutulmuş eşyaların içinde. Ha. Ee, ve o paltonun cebinden de bir takım fotoğraflar çıkıyor vesaire. Ve benim tüylerim diken diken oluyor şu an. Evet ve e, o etkileyici. fotoğraflar işte diyor ki bu mesela diyor Çingiz diyor yani bunu Moğolistan'daki bir vahadan. Yani bu Moğolistan'da bizim böyle şeylerimiz var vaha falan diyor mesela onu koyuyor işte. Moğolistan'dan bir manzara diyor bir fotoğraf koyuyor falan ha -ha. gösteriyor. Ve hep böyle gizemli bir ülke Moğolistan bambaşka bir dünya. Yani birdenbire dünya kocaman açılı veriyor önünde ee, Julie'nin ve diğer <gülüyor> e, çocukların da aslında yani bambaşka bir yer. Ve bir gün sınıfta e, işte bir takım sunumlar yapılırken mesela Julie kalkıp hiç gidip görmediği daha önce hakkında hiç düşünmediği halde uzun uzun Moğolistan'ı anlatıyor mesela. cingis yerine yapıyor aslında bunu. <gülüyor> ödevini yapmış oluyor bir yerde ama kalkıp anlatıyor ve birdenbire... Kocaman bir dünyası veriyor Ve sonra e, ilerleyen sayfalarda o fotoğraflarla ilgili çok tatlı ayarlanmış. çok Yani yazarın buradaki ustalığını da ayrıca takdir etmek gerekiyor. Çok güzel bir şey öğreniyoruz o fotoğraflarla ilgili. Ve e, aslında bizim de hayatımız bir anda değişiveriyor. E, sonra olay e, şöyle e, gelişiyor. İşte bir gün e, göçmen bürosundan e, gelen kişiler... Ve ee, işte vizelerinin yenilenmemesi nedeniyle Çingiz ve ailesini işte Nargui Çingiz ve anne babasını e, ülkelerine geri gönderiyorlar hmm. Moğolistan'a sınır dışı ediyorlar onları. Ve e, ondan sonra işte e, herkes çok üzülüyor vesaire. E, fakat tabii yapacak bir şey yok sonuçta e, böyle bir durum. İşte yıllar sonra okulun yıkılması hikayesi yüzünden kahramanımız tekrar okuluna gidiyor. İşte orada unutulmuş bir palto buluyor vesaire. Hani çünkü o zaman da düşünüyorlar. Giderken unuttu. Ya şimdi Moğolistan çok soğuk bir yer ya üşürse. Çok üzülüyorlar bu yüzden. Ve e, Facebook'tan bir arama yapıyor. İyince <gülüyor> değişti. Evet ondan sonra e, işte öyle bir şeyler oluyor. Daha devamını anlatma evet, bence. Ondan sonra e, bu kitabı yazmasının nedeni de e, yazarın aslında e, ilk kitabıyla ilgili bir okul ziyaretine gittiğinde... Ee, ...orada e, o sınıfta karşısına çıkan ve e, etrafına ışıltılar saçıyordu diye tarif ettiği e, bir Moğol kız. Bu tabii ki onun hikayesi değil ama hı hı. ondan o kadar etkilenmiş ki yazar. Onu o kadar unutamamış, o kadar hani yaşatmış ki içinde. Hı hı. E, böyle bir kurgu e, sonrasında yazmış ve çok da iyi etmiş. İyi ki de bunu yazmış. Evet, Uzun çarpıcı. bir roman değil, evet, kısa bir roman. E, yani yaş grubu olan bir kitap değil bu. Yine. benim için. Evet. Yani bence sizin için de bir kitap. Hepimiz için bir kitap. Yani ama hani 8 artı vesaire demekte de fayda var tabii. Çok güzel bir kitap. Evet, Tudem ismi... yayınlarından çıktı. Benim adım hiç kimse. Bugünlük de sanıyorum yayının sonuna, sonuna geldik. Sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. hoşça kalın Görüşmek üzere. hoşça kalın Bir Dolap Kitap